Selamu Aleyküm ve Rahmetullah Elhamdülillah, Elhamdülillah Elhamdülillah, elhamdülillah nehmaduhu ve nesta'inu ve nestağfiruhu ve nâvzu billahi min şururi enfüsina ve min seyyâti amalina men yehdihillâh felâ mudillelâh ve men yudlil felâ hadiyelâh ve neşhedü en la, la ilahe illallâhu vahdahu la şerîk alâh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 Veltekum minkum أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ ve وَيَنْهَوْنَ bil-ma'roof ve هُمُ الْمُفْلِحُونَ al-munkar wa فِي al-muflihoon. Ve Allahü Teala fi ayetin öbürü isteuzbillah ve men axtanu kawlan min mendaa ila Allah ve amilasalihah ve kala inna Ve sallallahu aleyhi ve sellem men rââ minkum münkeran fel yugayyirhu biyedihî fe illem yestatı' fe bilisânih fe illem yestatı' fe bi kalbi fe zâlike ad'aful îman Rasulullah fi kal evke ma kal sevgili kardeşler okumuş olduğum ayet-i kerimelerde ilk okuduğum Ali İmran suresi 104. ayette Cenab-ı Hak sizin içinizden bir grup, bir ümmet çıksın, hayra davet etsin, iyiliği emredip kötülükten insanları sakındırsın. İşte kurtuluşa erenler bunlardır buyurur. İkinci okuduğum Fussilet suresi 33. ayetinde de Cenab-ı Hak Allah'a davet eden salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyen kimsenin sözünden daha güzel kimin sözü olabilir, diyor. Okumuş olduğum hadis-i şerifte ki Müslüm'ün rivayet ettiği hadistir. Sizden biriniz bir kötülük gördüğünde onu eliyle değiştirsin, buna gücü yetmiyorsa diliyle değiştirsin, buna da gücü yetmiyorsa kalbiyle değiştirsin. İşte bu kalple buz edip değiştirmek imanın en zayıfıdır, buyurulur. Evet, geçen hafta bir dava adamının, insanlara Allah'ın yolunu gösteren bir davetçinin nasıl bir kişi olması gerektiğini vurgulamaya çalışmış ve dava adamı davetçinin özelliklerini bu haftaya havale etmiştik. Hepimizin İslam davasına sahip çıkma ve onu üzerimizde yaşayıp çevremize yayma gibi bir görevimiz, mükellefiyetliğimiz var. Bunu yeterince yapmadığımızda Allah'ın hesaba çekeceğini unutmamalıyız. Belki Dini yarım yamalak bilen, ihtiyar kadınların, cahil insanların, okuma yazma bilmeyenlerin, başkalarına İslam'ı yeterince anlatmadığı için, kendi kapasiteleri el vermediğinden dolayı, imkanları, yetenekleri kâfi gelmediğinden dolayı, sorumlulukları belki olmayabilir veya bizden hafif olur. Ama Rabbimiz bize İslam davasını, tevhidi, e, İslam için e, nelerin çok önemli olduğunu e, ve insanlara bunları duyurmanın mutlaka gerekli olduğunu e, bize öğretti ve bizi de insanları hak yoluna çağırabilecek e, bilgi, kapasite ve fırsat imkan verdi. Ve Allah'ın nimetlerini Allah yolunda kullanmamız, kulluk görevi açısından da mutlaka gerekli. Batıl davalar için ne tür fedakarlıklar yapan insanlara şahit olduğumuz halde biz Allah'ın davasına, onların batıl hususlara inandığı kadar inanmamış olur veya inandığımızı ispat edecek, edecek girişimlerde bulunmazsak tabii ki hesabımız hafif olmaz. Evet, davetçi, dava adamı her şeyden önce sağlam bir iman sahibi olmak durumundadır. İmanı onun taklitten öte tahkiki bir imana gitmeli, imanın esasını, gerçeklerini çok iyi bilmeli, bildiği o esasları gönlüne ve zihnine yerleştirebilmeli, her türlü şüpheden arınmalıdır. Ve aklını kullanarak imani esasların e, günümüz hayatında nelere tekabül ettiğini, güncel boyutlarıyla kendisine ve çevresine o imani esasların e, ne tür görevler yüklediğini idrak edebilecek duruma mutlaka gelmelidir. Malum ki La İlahe illallah kelimesi İslam'ın temel rüknü olduğuna göre, tevhid olmadan İslam dininden de bahsetmek mümkün olmaz. Ve bütün peygamberler gönderildikleri topluma Allah'a kulluğa davet etmek ve tağuta kulluktan onları sakındırmak için gönderilmiştir. Nakil Suresi 36. ayette net olarak bu vurgulanır. Demek ki birinci görevimiz sağlam bir imana sahip olmak ve toplumu imana, tevhide davet etmektir. Allah'a davet etmektir. Yine sahip olmamız gereken esaslardan bir diğeri davanın ve davetin önemini, imanla ilgisini, farz olduğunu bilip bu doğrultuda kendini davasına ve davetlere adayabilmelidir. Ben Müslümanım elhamdülillah Müminim diyen bir kimse, davaya ve davete sarılan bir kimsedir. Hadiste gördük, sizden biriniz diye bütün müminlere hitap ediyordu Allah Resulü. Yani kötülükleri engellemek, engellemek de yetmiyor, değiştirmek, yerine alternatif olan iyiyi ikame etmek, sadece devletin, sadece alimlerin, Sadece bazı insanların görevi değil, bütün müminlerin imkan nispetinde, güçleri oranında görevleridir. Sizden biriniz bir kötülük gördüğünde, diyordu. Müminlere hitapla. Tabii alemlerin görevi, yöneticilerin görevi çok daha ağırdır. Ve onlar görevlerini ihmal ederlerse, toplumda çok büyük sıkıntılar oluşur. Allah Resulü de öyle diyordu. İki sınıf insan vardır ki, onlar sağlam olursa toplum da sağlam olur. Onlar bozuk olursa toplum da bozuk olur. El-Ulema vel-Ümera Alimler ve yöneticiler. Eğer onlar sağlam olsaydı toplumun ciddi anlamda bir şikayeti hele Allah'a giden yolda ciddi manada engelleri olmazdı. Demek ki ikinci görevimiz de davayı ve daveti önem olarak iyi kavrayabilmektir. Üçüncü olarak genel manada ilim sahibi olmamız Kur'an'ın vahyin doğrultusunda önce vahyi doğru anlayıp günümüz hayatına doğru tatbik edecek usullere vakıf olmamız gerekir. Bunun yanında yine Kur'an ışığında değerlendirmek için Günümüzde gerekli olan bilgiye, kültüre hatta dünyada olup bitenlere vakıf olmak genel kültüre sahip olup Kur'an'dan yola çıkarak oluşmuş nakli ilimler hakkında belirli malumatlara sahip olmak ümmetin problemlerini iyi teşhis edip çözümler üretebilmek açısından önemlidir. Yoksa ilim falan dönemdeki alemin bir konudaki sözünü aktarmak, nakletmek değildir. Onlar kendi zamanındaki problemleri Kur'an'dan yola çıkarak çözmeye çalıştılar. Ne kadar çözebildilerse. Biz de ilim sahibi olarak çağımızdaki problemleri insanımızın ahirette Allah'ın rızası ile cennete gitme noktasında önümüze serilen engelleri kaldırmak ve problemlere çözüm bulmak için kafamızı yormak ve çözüm oluşturmak zorundayız. Yine dava adamının temel özelliklerinden birisi sahip salih amel sahibi olmaktır. Dediklerini önce kendi nefsinde yaşamaktır. İyilikleri önce kendisi örnek olarak topluma gösterebilmektir. Diğer bir özellik de dava adamının bütün faaliyetlerinde yalnızca Allah'ın rızasını gözetmesi başka bir beklenti içinde olmaması gerekir. Hele anlattığı İslami konulardan dolayı bunu ticarete, dünyevi çıkarlara, nefsi menfaatlere alet etmesi en çirkin bir ticarettir cennetini çok ucuz para karşılığında değişmektir. Allah'ın ayetlerini, dinin hükümlerini korktuğu için gizleyen veya dünya menfaati için saptıran kimsenin durumu cahillerin durumundan çok daha fecidir. Ve hepimiz her şeyden önce insanları tevhide davet etmek, imanın esaslarını hatırlatmak, Şirk gibi, hurafeler gibi hususlardan insanları öncelikle uyarmak görevimiz vardır. Yine insanları haksız tekfirden, onları küçük görüp onlara hakaret etmekten, kaba davranmaktan kaçınmak gerekir. Bazı Müslümanlar kendi din anlayışlarına, cemaat anlayışlarına uymadığı için muhataplarını çok rahat tekfir edebiliyorlar onlara çok ağır hücumlarda bulunabiliyorlar bu davet ve tebliğ değil sevdirmek ve müjdelemek değil insanları Allah'ın dininden soğutmaktır kaçırmaktır kaş yaparken göz çıkarmak demektir bir diğer özellik de sabırlı olmalı aceleci olmamalıdır salih ameller ancak sabırla işlenir hem işlenirken sabır gerektirir hem de nefsin o ameli işlemekte zorlanması, işlemek istemeyişi gibi sıkıntılar vardır. Ama sabrın tanımını yanlış yapmamak lazım. Sabır sessiz kalmak, efendim pasif olmak, edilgen olmak demek değildir. Sabır aktif bir direniştir. Sabrın tanımını Unutmamak, hepimizin çok iyi bilme e, durumu gereği vardır. Sabır, İslami bir görevi yerine getirmek için, Allah'ın emirlerini veya yasaklarından kaçmayı uygulamak için, içimizden veya dışımızdan gelen zorluklara, engellere direnç göstermektir. İçimizden nefsimize ağır gelebilir, Havamız onu istemeyebilir. Bazı gerekçeler, bahaneler uydurabilir. Dışımızdan da baskılar veya başka türlü reklamlar söz konusu olabilir. Kalabalıklar bizi etkileyebilir. İşte bütün bunlara karşı direnmek, yere adım atmamak, dinin emirlerini yerine getirmek sabır konusunda öncelikle yapılması gereken sabrın tanımıyla alakalıdır. Yine neticeyi ahirette beklemek e, dünyevi bir beklenti içinde olmamak gerekir. Dünya amel yeridir. Ahiret ise o amellerin neticesinin görüleceği yerdir. Dünyada kötüler hemen cezasını görseydi, iyiler de hemen ödül alsaydı o zaman cennete cehenneme gerek kalmazdı. Dünya imtihan dünyası olmazdı. Onun için Karşılığını dünyada beklemek yerine, dünyanın bir imtihan salonu olduğunu, ahiretin ise karnelerin yani amel defterlerinin dağıtılacağı ödül yeri olduğunu unutmamak gerekir. Dünyada başarılı olup ahirette iflas etmek mi daha iyidir? Dünyada zor, sıkıntılı, zahmetli bir hayat geçirsek de, Ahiretimizin kurtuluşa ermesi mi daha önemlidir? İşte bu soruya hayatımızla cevap vermeliyiz. Yine ümit var olmalı, başkalarına ümit ve iyimserlik aşılamalıyız. Şefkat ve merhamet sahibi olmalı, bunu muhataplarımıza da hissettirmeliyiz. Onlar bizim onlara düşman olduğumuzu değil, onların da cennete gitmesini istediğimizi, onların da iyi insan olup, I, dünyada da ahirette de güzelliklere ulaşmasını istediğimizi anlayabilmeliler. Yine affedici ve müsamahakar olmalı. I, özellikle kendimize karşı yapılan hataları çok rahat bağışlayabilmeliyiz. Bu noktada sevecen ve hoşgörülü bir tavır I, bize çok şeyler kazandıracaktır. Kim affeder ve ıslah ederse artık onun ecri Allah'a aittir. E, buyrulur Kur'an'da e, Şura Suresi 40. ayette. Yine güzel ahlak ve takva sahibi olmak dava adamının temel özelliği olmalı. Davet içinde e, takva sahibi olmanın, güzel ahlaklı olmanın bir cazibe alanı teşkil ettiğini e, dille anlatmasak bile halimizle devamlı tebliğ etme durumunda olacağımızı gösterir vakitten tasarruf etmek için sadece başlıkları okuyacağım. Cesaretli olmalı, Allah'tan başkasından korkmamalı. Dili kullanmada usta olmalı. Hitabeti, diksiyonu, dilin kurallarını ve inceliklerini, mecazını, dil sanatlarını bilip davet için, insanları ikna etmek için bunları kullanabilmeli. Davet yolunda zorluklara göğüs germeli. Davet yolundaki insanların bazı zor, bazen zorluklarla imtihan edileceğini unutmamalı. Kabalık ve sertlikten, sinirli davranışlardan, öfkelenmeden kendini çek, çekebilmeli. Güzel sözle hitap etmeli. Kibar ve tatlı bir dille tebliğini yapmalı. Hikmetle ve güzel nasihatlerle insanları dine davet etmeli. Vereceği fetvalara çok dikkat etmeli. Bir yanlış kelimenin karşısındakini de kendisini de saptırabileceğini ve büyük vebale girebileceğini unutmamalı. İhlaslı, samimi ve dürüst olmalı. İlim ve salih amel bütünlüğü içinde beraber ihlaslı bir şekilde yaşamalı. Kanaatkar olmalı, dünyaya meyletmemeli, dünyevileşmemeli. Hikmet ve merhamet sahibi olmalı, güçlü ve kararlı bulunmalı. Becerikli ve problemlere çözüm getirebilecek mahareti kendinde geliştirebilmeli. Haya iffet ve vera sahibi olmaya çalışmalı. Tedbirli olma, cesaret e, bunlar da dava adamı için önemli hususlardır ama tedbirli olmak hiçbir zaman e, neyi gerektirmez? Korkak olmayı gerektirmez. Yine cesaret de deliliği gerektirmez. Ee, bunları e, arasındaki dengeleri bozmamalı. Yani tedbirli olacağım diye e, aşırı korkak, aşırı ihtiyatlı e, bir duruma gitmek veya cesur olacağım diye hiçbir tedbire müracaat etmemek e, akıllılık değildir. Dinde bunu bizden emretmez uzlaşçı uzlaşmacı olmamalı. Rüzgar biraz kuvvetli estiğinde rüzgarın yönlendirdiği yere doğru savrulup sürüklenmemeli. Tabii bu rüzgar batıdan esen rüzgarlar olur, merkezden esen rüzgarlar olur, para tarafından esen rüzgarlar olur ve benzeri rüzgarlar direnebilmeliyiz. Kınamalara aldırmamalıyız. Hiçbir davetçi... Ne alay konusu olmalı ne de böyle bir durum başına gelirse davadan soğuyup, küsüp kabuğuna çekilme gibi bir çirkinliği tercih etmemeli. Güzel konuşabilmeli, kolay diyalog kurabilmeli ve etkileme gücü olmalı. Merhametli ve şefkatli olmalı. Emanetleri koruyan güvenilir bir kimse olmalı. Tahammüllü olmalı. Sır saklamasını bilmeli. İkram etmekten, vermekten hoşlanan cömert biri olmalı. Önce Müslümanlara daveti ulaştırmaya çalışmalı. Çünkü Müslümanlar düzelmeden diğer insanların düzelmesi beklenemez. Hatta önce alimlerin düzelmesi için onlara yapabiliyorsak daveti götürmeliyiz. Muhataplarının seviyesine göre anlatabilmeli. Çocuğa çocuk diliyle, halka halk diliyle hitap edebilmeliyiz. Muhataplarının esas neye ihtiyacı olduğunu iyi tespit edip ona göre çözümler üretebilmeliyiz. Kolaylaştırmalı, kolay yolları, ruhsatları gösterebilmeliyiz. Tedriciliğe riayet etmeli. Ee, sonra söylenecek sözü en başta söylemek gibi hatalara bazen düşünmemeli. En önemli ile daha az önemli arasında sıralamayı da e, yapabilmeliyiz. Planlı programlı hareket etmesini bilmeliyiz. Karşında, karşımızdaki kimseye ciddi anlamda değer verip güzel muamele yapabilmeliyiz. Tartışma ve münakaşalardan uzak durmalı. işi kavgaya, sürtüşmeye, cidale götürmemeliyiz. Müşterek bir noktada birleşmeye özen göstermeli. Ortak kelimeye davet etmeliyiz. Ortak kelime bize en uzak Hristiyan ve Yahudilere bile o ortak kelimede birleşme daveti götürülür Kur'an öyle der hele La ilaha illallah diyenlere ortak kelimemizin La ilaha illallah olduğunu ve orada birleşmemiz icap ettiğini Kur'anın bize böyle bir görev verdiğini unutmamalıyız yalan iftira alay hakaret çirkin söz gibi kötülüklerden uzak olmalı. Yine kötü alışkanlıklarımız, sigara gibi bazı saplantılarımız varsa onları da terk etmeye çalışmalıyız. Davette başarılı olmak için ve genel olarak Müslümanca yaşayabilmek için Allah'ın yardımına ihtiyaç vardır. Bol bol dua edip manevi hayatımızı daha düzenli hale getirmeli. Nafileleri bile ehemmiyetsiz görmemeliyiz. Kötülüğü iyilikle önlemeli, konuşmalarda sohbet havası oluşturmalı, bireysel suçlamalarla karşımızdakini rencide etmeden davetimizi gerçekleştirmeliyiz. Temel hususları gündeme getirmeli, duyulara da hitap etmesini bilmeliyiz. Taklitçi olmayıp, örnek bir şekilde kendimizi model alınabilecek hale getirebilmeliyiz. Davete güncel politikaya veya toplumsal problemlere e, hamledip özü unutturmamalı, unutmamalıyız. İnsan psikolojisini bilmeli ve insanların e, özel günlerini dikkate alıp o zaman daha fazla yaklaşabilmeliyiz. Evet, e, kısaca yapılması gereken bazı özellikleri saydım. Razı olacağı, salih e, amel işleyen muvahhid müminlerden eylesin hepimizi. Ela inne ahsenel kelam ve ebliğal nizam. Kelamullahi'l melikil azizil allam. Kama kalallahu tebareke ve teala fil kelam.